Eğer biz onları o Kur'an'dan önce bir azap ile helak etseydik mutlaka ey Rabbimiz keşke bize bir peygamber gönderseydin de alçalıp rezil olmadan önce ayetlerine uysaydık derlerdi.